94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Merhaba ben Şenol Ayla. Merhabalar ben Şenol Teber. 82 yaşında Viyana'dan Londra'ya göç etmek zorunda kalmıştı Freud evet. geçen programımızda. Evet. Şimdi ee, o günlere evet. geliyoruz. Evet o günlere geliyoruz. Ben bu günlerle ilgili bir küçük gene anekdotumsu söyleşisini anımsatmak istiyorum Freud'un. Ee, hatırlayacağımız gibi Freud 78-79 yıl kaldığı Viyana'yı bir türlü terk edemez ama sonunda ayrılmak zorunda kalır ve kendisini ileride Londra'da karşılayacak arkadaşlarına nasıl terk ettiğini Viyana'yı nasıl terk ettiğini sorduklarına sorduklarında ona o zamanlar güncel olan bir başka e, anekdottan yanıt verir. Os e, burada da Titanik davası, ünlü Titanik e, gemisi batmıştır. Onun formal de olsa bir davası yürütülmektedir, yürütülmüştür. Orada ikinci kaptana mahkeme şöyle bir soru sormuştur. Kaptan adı zannediyorum Lightoller. Evet. İkinci kaptana Lightoller yargıç sorar. E, kaptan der, "Titanik ne zaman terk ettiniz?" kaptan eee hazır ol vaziyetinde sert bir duruşta... sayın yargıçlar ben Titanik'in güvertesinde ayakta duruyordum. Titanik'i terk etmedim. Titanik altımdan çekildi. Titanik beni terk etti. Evet. Freud kendisinin Viyana'dan ayrılışını bu o, benzetmeyle karşılaştırır. Viyana beni terk etti der. Zaten ayrıldığı ...günde daha doğrusu Hitler'in Adolf Hitler'in Viyana'ya geldiği gün notlarına Avusturya'nın sonu elveda Avusturya diye yazmıştır. Evet. Yazmıştır. Zaten bütün aileyi toplayıp gidiyor tek başına değil değil mi? Çoluk çocuk evet, buradan, hepsi gidiyorlar. Evet burada çok özel bir torpil yapılıyor Freud'a gene dünyanın bütün işte Roswell'den eee İngiliz e, kraliyet ailesine e, Avrupa'nın aristokratlarından e, bütün milyonerlere özellikle ünlü Tiffany ailesi meşhur e, filmini gördüğümüz filminden unutamadığımız Tiffany milyoner e, New Yorklu milyarder Tiffany ailesine kadar herkesin katkılarıyla büyük bir aksiyon Başlatılır. Kampanya, Kampanya başlatılır. Ve burada şöyle bir döküm gene e, izleyicilere e, ileriki zamanlar için yararlı olabilir mi? E, 81 yaşında Sigmund Freud giden grup içinde. Karısı Martha Freud. Karısının kardeşi Mina Bernays. Anna Freud. Mart, oğlu Martin, Martin'in karısı Esti, o, oğulları Walter, kızı Sophie, torunu Ernest Halbert, e, Freud'un kızı Matilda, Holst doktoru Max Schur, onun karısı ve iki çocuğundan oluşan bir ekip. Bayağı kalabalık. E, kalabalık bir ekip gider. Eşyalarının hemen hemen tümünün, Viyana'dan çıkarılıp Londra'ya götürülmesinde çok büyük paralar karşılığı naziler evetlerler. Bu parayı hemen Marie Bonaparte onun koruyucu meleği Marie Bonaparte öder. 4824 dolar ödemişler evet. Freud'un çıkması için. <gülüyor> evet. Öder. Yalnız burada Marie Bonaparte'ın başaramadığı bir tek şey vardır. Freud'un 4 kız kardeşi Viyana'da kalmak zorunda kalırlar. Ki izleyen günlerde bunlardan Rosa e, Marie Freud Adolfin, e, Adolf Adolf e, Paulin kalmışlardır. İzleyen günlerde hemen birkaç gün sonra bunlar tutuklanıp Treblinka toplama kampına götürülürler. Ne oldukları uzun yıllar bilinmez. Ancak son Birkaç yıl önce bu konuyla ilgili yapılan bir çalışmada Nürnberg mahkemelerinde tam da bu dört kadının, yaşlı kadının davasıyla ilgili bir bölüm bulunmuştur. Buna göre e, Yargıç, e, Trablinka komutan vekilinle e, konuşmasının e, e, mahkeme zabıtlarını açıklanmışlardır. Buna göre derler ki, Bu dört kadın e, Trablinka trenine, e, Trablinka toplama kampında rampaya geldiler, indiler. SS subayı bunları karşıladı. Sizler galiba bildiğim kadarıyla e, ünlü doktor Sigmund Freud'un kız kardeşlerisiniz. Evet e, derler dört kadın. Bir yanlışlık olmuştur. Özür dileriz. Buyurun içeride e, bekleme salonunda biraz bekleyin. Bu arada Duş alın ve tren, of, tren çok tehlikelik elime. Evet evet tren iki saat sonra tekrardan Avusturya'ya gidecektir. Aynı trenden sizi gerisin geri bu kamptan çıkaracağız. Onlar duş almak için e, salona girerler ve Treblinka toplama kampının bacasından duman olarak çıkarlar. Evet bunların kayıtları da bulundu. Bu, bunların kayıtları sonra. da bulundu. Tüm kardeşleri öldürüldü Ö öldüldü. o zaman. Yani bir şey yapıldı. Ee, ve Freud birkaç gün sonra Londra'ya gider. Tekrar Freud'a dönersin. Londra'ya giderken bir parça dinleyelim mi? Freud? Peki. <gülüyor> Chopin'in bir nokturnunu dinleyeceğiz şimdi. Ondan sonra Londra'ya geliyoruz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Dedik Dedik Freud programındayız. Ee, Viyana'dan kaçan Freud, kaçmak zorunda kalan e, evet. Freud Londra'ya geldi. Ama ki, sadece kendisi değil, kalabalık bir ailesiyle beraber geldi. Ayrıca eşyaları da geldi değil mi? Çünkü çok sayıda antikası var, eşyalar, kilimler, mobilya, e, kitaplar. Gitti. Evet, gitti ilk önce geçici olarak başka bir evde kalır ama hemen şunu vurgulamak lazım Londra'da kendisine karşı büyük bir tezahürat gösterilir bütün ünlüler kendisini kutlarlar Londra gazeteleri günlerce kendisinden övgüyle söz eder neredeyse Freud'u utandıracak ölçüde kendisine karşı büyük bir yakınlık gösterilir Yazık ki yeteri kadar yeteri rahatlıkta konuşamadığı için televizyon, radyo programlarına katılamaz. Tabii televizyon sözci ağzımdan spontan çıktı o zaman çok televizyon <gülüyor> yoktu. Evet. Ama radyo <gülüyor> radyo idi radyo programlarına katılamaz ama çok fazla söyleşi yaparlar. Ee, burada unutamadığı insanlardan bir tanesi Virginia Woolf kendisini ziyarete gelir evet. ee, unutulmaz duygularla anılarla e, ayrılır ki ki ki e, aradan kısa bir süre sonra Freud'un ölümünden bir iki yıl sonra Virginia Woolf da e, benzer şey yani Freud gibi değil tabi ama kendi isteğiyle yaşamına e, yaşamını noktalayacaktır Wolf'un Freud hakkında söyledikleri de e, ilginç. E, i̇zin verirsen onu ya, e, okuyayım. E, Virginia Wolf şöyle demiş Freud'la tanıştıktan sonra çok etkili bir aura yayan olağanüstü değerli sevimli, saygın, yarı sönmüş bir volkan. Çok büyük bir insan demiş. Evet. Ciddi olarak etkisinde kalmış Freud'un. Çok Freud ciddi etkisinde kalmış ve aralarında e, çok büyük bir e, dostluk e, başlıyor. E, zaten Freud'un kitaplarını yazan Wolf'un kocası Leopold sahip olduğu yayınevi. Bloom's böyle. Evet yani. çok şey böyle aralarında organik dostluklar var. Bağlar da oldu. Bir şey bağlar var. sonraki birkaç ay içinde kısa bir zaman dilimi sonra eee Freud'ların bütün yapı eserleri bütün evindeki antikalar, antikalar heykeller. kitaplar heykeller her şey her şey her şey hemen hemen gelir ee, gene Viyana'da fotoğrafı filmi çekildiği şekilde yerleştirilir. Ee, <gülüyor> Ve orası bugün bir müze halindedir. Gerçekten... Sen orayı gördün ben değil Ben orayı mi? birkaç kere görmek e, lütfuna mazhar olmuş Ademler'denim. <gülüyor> <gülüyor> e, şey, o duygu... Yani o, onu ben e, bütün açık radyo izleyicilerinin e, fırsat buldukları zaman gidip görmelerini e, gerçekten dilerim. E, büyük müzeler listesinde değil Freud'un evini e, yazan bölüm. Ama kendilerine şunu da söylerim. Freud'un evinin hemen birkaç yüz metre ilerisinde Sherlock Holmes'un da oturduğu rivayet edilen ünlü evet. Baker Street Ver. vardır. Onun yani ne? oradan oraya da birkaç yüz metre yürüyerekten iki çok güzel müze görmek mümkündür. Ama Freud'un ki tabii başlı başına bir kültür tapınağıdır bence. Çalışma odasında üç bine yakın ...figür vardır. Bunların büyük bir bölümü orijinaldir. Herkes tarafından kendisine verilmiş, gönderilmiş hediyelerdir. Tanrıçalardır, tanrılardır. İşte Karnak Tapınağı'nın resimleridir. Ee, bazı mumya e, port e, yüzleridir. E, Çin e, tapınaklarından toparlanmış e, yapıtlardır eee olağanüstü bir eee etkiyle insanı kuşatmaktadır bu odada bulunmak. Ünlü divanı oradadır. Bu e, şaşırtıcı bir şekilde oryant halılarıyla kaplıları da olduğunu Türk, biliyoruz. Evet, Türkallarla. Yani o köşeye baktığınız zaman kendinizi yani Türkiye'den giden biri kendini birdenbire Aha, ben nereye geldim? Yani Topkapı'sı <gülüyor> Topkapı top, top, top, Sarayı'na yakın bir yerlerde miyim diye düşünebilir. O kadar güzeldir. Ve çok özellikle İngilizce kitapları al, kitap almak olanağı olan bir e, ma, e, shopping olanağı vardır. Küçük hediyelikler vardır. Fakat bence en trajik yanı ikinci katta ana Freud'un ailenin diğer fertlerinin ...ve özellikle de... ...ana'nın oturduğu oda vardır... ...ana orada... E, e, ...yani çok küçük olmamasına rağmen... ...odanın bir bölümünde... ...bir şazlongta... ...yatıp kalkmıştır... ...yanında iki torba eşyası vardır... ...bir torbası hep devamlı... ...bir torbaya bilecek kadar... ...bir eşya ile yaşamının... ...dolabı diye, bile mi yok? ...yani e, neredeyse dolabı bile yok... ...diyebilirim ama... Ve herkesin, orayı gezdirenlerin ve herkesin bildiği bir gerçek var. Ana yaşamını minimalize etmiştir. Kendi tercihi yani. bu. Kendi tercihi. Zaten hiç evlenmemiştir. Tiffany ailesinin bir arkadaşıyla birlikte, kadın arkadaşıyla birlikte Seyahat yaşamıştır. Seyahat birlikte, birlikte yaşamışlardır açıkçası. ...lesbiyen ilişkiler içinde birlikte yaşamışlardır. Ee, ve orada şezlongun içinde uyumaktadır. Gündüzleri orada gün örer, yoksul çocuklara orada e, bir takım ördüğü şeyleri hediye ederekten... ...onların psikolojik sorunlarıyla ilgilenerekten yaşamını tam bir keşiş havası içinde sürdürmüş ve noktalamıştır. Londra'daki e, evi Viyana'dakine çok benziyor... Aynısı yerleştirilmiş evet. dedik hatta. Onu ziyarete gelen Eva Rosenfeld de Freud'a burası tıpkı Viyana'daki oda gibi olmuş diyor değil mi? Freud'un cevabı da ilginç. Freud'un cevabı da ilginç ve şey trajik. Her şey burada var ama bir ben yokum diyor. Evet ama bundan sonraki çalışmaları için de aslında iyi bir zemin buldu. Evet. Şimdi ee, onlara geçeceğiz değil mi? Önce evet. bir parça dinleyelim. Rahmaninov'un 2 numaralı piyano konçertosundan bir bölüm dinleyeceğiz. Ondan sonra devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyoda Didik Didik Freud programındayız. E, Londra'dayız ve Freud yerleşti. Artık çevreye de alıştı ve çalışmalarına devam ediyor kaldığı yerden, değil mi? Evet, e, bizim e, bu Freud'ü didikleme fazımızda dikkat edilirse tarihi roman dedik. Ama tarihi romanın yazılışına biz hala gelmedik. Dizi bitmek evet, üzere. Evet, henüz gelmedik. E, biz neredeyse son e, finali. E, Anlatamadık gibi ama şimdi başlıyoruz. Evet. Aslında. E, Bayağı Freud, da ilginç ve zevkli bir e, kısım geliyor şimdi değil mi? Bence de yani bence de çok şey e, heyecan verici evet. bir e, durum. E, Freud 40 yaşından sonra bu romanı yazmaya niyetlenmiştir diyelim başlamıştır not tutmaya başlamıştır ama. Gelin görün ki romanın tamamlanması Freud'un yaşamının tamamlanmasının son günlerine kadar uzamıştır. Yani bunun üzerinde de çok çok uzun boylu konuşulmaya değer bir evet. e, hesaplaşma. Freud babası Jakob'la Oedipus kompleksi üzerinden yaptığı bir uzlaşmayı, makul bir uzlaşmayı aynı şekilde Musa üzerinde de yapmak ister Ki o ilk defa 1901 yılında Roma'da gidip onun Michelangelo'nun Musa'sı. Burada izleyicilere ben belki biraz fazla söylemek zorunda kalacağım ama sık sık Freud hep Musa dendiği zaman kutsal kitaplardaki Musa Michelangelo'nun Musa'sını özdeşleştirerek bir çözüm yolu bulmaya çalışır. Ve kutsal Musa Freud için Michelangelo'nun Musa'sıdır. Evet. Evet. Hep Daha önce sözüne ettiğimiz e, küçük kilise küçük e, kapatılmış. Kilise. Ama bunu kısaca tekrarlarsak iyi olur çünkü dinlememiş olanlar e, evet, olabilir. Evet, yani e, şi, e, Michelangelo aslında <gülüyor> olağanüstü bir sanatkar, yani dünyanın e, kültür donanımını yeni baştan düzenleyen sanatkarlardan bir tanesi. Onun yaptığı Musa heykeli bugün Roma'dadır ve San Pietro in Bincoli diye Kolezoium'un aslında Roma'nın merkezinde bir yerde fakat kenar mahallelerinde kütümencik bir kilisenin içine saklanmıştır. Romalılar bunu Katolik Roma hınzırca Musa'yı gizlemiştir göstermemek için ve burada Musa belki ileride söyleyecektik şimdi söyleyelim burada Michelangelo Musa'yı Hristiyanlık teolojisinden intikam alırcasına çift boynuzlu yapmıştır bu bir tür pan Tanrı anlamına gelir çünkü Michelangelo hayatı boyunca tek Tanrılı dinlerden nefret etmiştir hep doğaya yakın doğa Tanrılarının etkin olduğu mitolojik bir dünya içinde yaşamayı yayılmıştır. İnsana benzeyen, insana yakın, insansı tanrılarla çok daha dost olmuştur. Ve büyük tek tanrıdan hep korkmuştur. Onlardan ve onların temsilcilerinden, papalardan uzak durmaya çalışmıştır. Ama o kadar büyük bir sanatkar... Onlardan uzak durmaya çalıştıkça yine bu sefer papalar onları ke kendi yanlarından ayırmamaya e, çalışmışlardır. Ne tekimki de e, Musa heykeli bir papanın kendi mezarı için yaptığı bir e, ısmarlamadır. Zorla yap yaptırılmış bir e, heykeldir. Musa, ta şey, Michelangelo tabii ki buna canı yürekten katılmıştır. E burada şöyle bir o şey yapılır kelime oyunu yaptığı söylenir hep. Ee, İbranice'de ışıkla boynuz aynı sözden kaynaklanmıştır. Işık nehir sözcüğüyle sulkayr nehir iki boynuzlu birbirine karıştırılarak İbranice'de söylenir. Ee, Tevrat'ta da bu böyle geçer. Ee, ben bunu Tevrat'tan alıntıladığım için yanlış e, olmasın diye müsaade edersen okuyayım Tabii oradan. Tabii ki onu okuyalım. Çıkış Ekzodus bölümünde 34. bab 29. kesim Sina Dağı'ndan indiği zaman Tanrı'yla konuşmasının kanıtı olarak iki lafısı elinde idi ve Musa Rab ile Allah ile söyleştiğinden yüzünün derisinin parladığını Bilmiyordu diye yazmaktadır ve burada nehirlen nehirle, nehirle e, yani ışıkla boynuzlu sözcüğü birbirine iç içe geçmektedir. Hı. Şimdi Michelangelo gene e, şeytani bir refleksten buradan esinlenerek ışık dilde de iki tane boynuzlu. ama asas amacı onu bir pan tanrısı olarak yapmaktadır. Panteist düşüncesini Musa'ya yansıtır. Ama kilise yetkililer de tabii ki onun yaptığı bu oyunu yutmazlar. Her iki tarafta en az birbiri kadar akıllıdır. Alırlar o muhteşem e, dev yapıtı e, e, küçük bir kilisenin bir köşesine karanlıklar içine koyarlar. Şimdi bir parça dinleyelim. E, İtalya'dayız madem. Vivaldi'den cello konçertosundan bir bölüm dinleyeceğiz. Sonra Freud'un yorumuna geleceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. E, Musa'dan bahsediyoruz. Freud tercih ettiği, sevdiği Musa'yı Michelangelo'nun Musa'sı olarak ortaya koydu. O da evet. çünkü onun gibi Hınzır. <gülüyor> evet Hınzır ve onun yaşadığı e, pisişik e, dinamiğe yakın bir Musa. Durumu. Freud e, 1914'te aslında Musa üzerine bir çalışma yapmak ister ve bunu yazar. Burada e, tarihsel tarihi romana temel teşkil edecek en önemli e, paragraf başlarını yazmıştır. Burada e, yapıtın analizini kendi e, anlayışına göre yeniden toparlamaya çalışır Freud. Günlerce karşısında oturmuştur, kiliseye her gün gitmiştir ve adeta Musa konuşmuştur. Burada şöyle de bir anekdot anlatılır. Aslında Michelangelo Musa'yı yaptığı zaman da elinde çekiç ve keskisi saatlerce karşısında çakıla kalmıştır heykel bittikten sonra ve sonunda derler ki Michelangelo o kadar etkisinde kalmıştır ki yaptığı heykelin durup durup elindeki çekici fırlatıp atmıştır. Konuşsana be adam diye. Heykele söylemiştir. Heykele söylemiştir. Benzer e, düşünceleri neredeyse Freud'un kendisi de yaşamıştır. Freud o zamana kadar yani 1914 yıllarına kadar Michelangelo'nun Musa'sı üzerine yapılmış hemen hemen bütün analizleri... Tarih, e, kültür e, eleştirmenlerinin yaptıkları açılımları okumuştur. Ama bunların hemen hemen hiçbirini kendisine uygun bulmamıştır. Kendisinin getirdiği, e, kısaca özetlemek zorunda kalacağız e, çaresiz olarak. E, burada e, Michelangelo öfkeli büyük bir baba, bir aydınlatıcı Ee, bir e, e, peygamber bir din adamından çok bir yasak koyucu bir aydınlanmanın başlangıcı insanları yeni bir dine çağırmaktan çok neredeyse insanları dinden kurtarmaya gelmiş bir büyük düşünce insanı olarak gösterilmiştir e, heykeli yapılmıştır ve Gene yüzünün iki yarısında, bütün önemli zaten sanat yapıtlarında vardır bu. Bir yüzün sağ tarafında bir dinginlik, bir sakinlik, öbür tarafında büyük bir öfke vardır. Öfkeyle dinginlik, kendine hakim olma ruhsal çatışmasının içinde kıvrandığını Michelangelo bize bildiriyor yansıtmaktadır. Vücudu ileriye doğru kalkmak üzeredir. Bedenin üst kısmı ileriye doğru bir atılım halindedir. Oturuyor aslında. Aslında, evet, aslında oturur pozisyonda yansıtmıştır. Sağ ayağı yere basmıştır. Sol ayağından da parmaklarının ucuyla Kalkmaya yere basmakla sıçramak gibi, süreci içindedir. Zaten din kitapları onu biraz sonra elindeki e, lefaları kanun lefalarını atıp ileriye fırlayıp e, tekrardan altın buzaya tapmak e, tapma gafletini gösteren İsrail oğullarını tokatlayacağı ya da onlara kızacağını yazmışlardır din kitapları. Oysa ki Freud der ki bu böyle değildir. İsa'nın bütün analizlerine yeniden analiz edersek yüzündeki ifade sakalını tutuş e, Evet sağ elinden sakalına iyice kavramıştır. Öfke içinde ileriye fırlamak üzeredir. Ama sol eliyle sakalının alt tarafını ve karnını bastırmıştır. Neredeyse bu öfke krizini bas, bastırmış ve onu aşmıştır. Yani der Freud. Burada kendisinin gene Jung'la olan problemlerine döner. Yani onun da Jung'u unutamadığının bir göstergesidir bu tam da kendisi gibi büyük adamlara özgü bir tavırla Musa ayak takımı İsrail yollarının altın buzaya tapınmasını görmüştür çok öfkelenmiştir ama onların basit birer insan olduklarını düşünerekten öfkesini yenmiştir yeniden dinginleşmiştir kendine hakim olmuştur kendisine. yatışmıştır ve yeni bir dünyayı düşünme sürecine girmiştir. İşte bu da tam benim pozisyonum der. Freud düşünür tabii bunu yazmak yazmaz artık. Ama satır aralarından biz bunu çok rahatlıkla okuruz. Ve bu durumda bu Freud'un bu makalesi tarihi romanın birinci bölümüne giriş niteliğinde okunabilir. Şimdi bir parça dinleyip sonra devam edelim. Mozart'ın Planet Konçertosu'ndan ikinci bölümü dinliyoruz. 94.9 Açık Radyoda Didik Didik Freuddayız. Freud Musa'yın Michelangelo'nun Musasına bir yorum getirdi ve bu makalesinde yayınladı. Bu e, ileriki kitapları için de önemli bir noktadayız şimdi, değil mi? Evet. E, tarihsel roman'a geldik. Evet, tarihsel roman zaten Freud'un son romanı ve son kitabı Musa denen adam ve tek tanrıcılık. E, bunun İlk bölümünün başlangıcı 1914'te Musa üzerine yazdığı makale gibi okursak ama asıl bu kitabı yazmaya başlamasının geçmişi 1934'lere kadar inmekte. 1934'te ilk bölümünü yazmıştır ama e, kitap tamamlanmamıştır, devamlı ertelenmektedir. sonunu getirememektedir. Bir yandan da Orta, çekiniyor yazmakta bunu kiliseden evet, de çekiniyor. Evet, kiliseden çekiniyor ve, ve Viyana'daki ortado Katolik Kilisesi'nin kendisine karşı olan olması muhtemel tavrından çekiniyor ve burada tekrardan Baba katilini işlediğini söylüyor ve kitap bir yaniyle de. ...totem ve tabunun... ...devamı niteliğinde. İstersen buna öbür programımızda gelelim. Evet, yani Çünkü uzun bir şeye başlıyoruz. Başlıyor. Evet yani şey yapamayacağım. Başladım mı tut, kendimi <gülüyor> Yok, durduramayacağım. Yok başlamam zaten. <gülüyor> uzun ve yoğun bir konu var. Evet. <gülüyor> bir dahaki e, programda devam edelim. Peki. Bugünlük hoşçakalın hoşça diyoruz. Hoşçakalın. Didik Didik Freud...